1950, numaralı konu, Temimi Dari'nin gayıbdın cinlerin sesini duyması, evet, ben Hazreti Peygamber peygamber olarak gönderildiği zaman Şam'da bulunuyordum, ihtiyaçlarım için bir yere gittim, yoldayken akşam oldu, ben de, ben şu vadinin büyüğü kimse bu gece onun himayesindeyim, diyerek yattım, sahibi görünmeyen bir ses, Allah'a sığın, cinler hiç kimseyi Allah'tan koruyamazlar, dedi, Allah için söyle, dediklerin doğru mudur, dedim, o ses, evet, Ümmi Peygamber ortaya çıktı, biz Müslüman olup ona tabi olduk, hacun denilen yerde onun arkasında namaz kıldık, o peygamber olunca cinlerin hilesi yok oldu, alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberi Muhammed'e git ve Müslüman ol, dedi, sabah olunca oradaki Eyüp kilisesine gidip olanları bir rahibe anlattım, rahip bunları söyleyen doğru söylemiştir, haremden bir peygamber çıkıp ve yine hareme hicret edecektir, peygamberlerin en hayırlısıdır, eğer gücün yetiyorsa herkesten önce ona ulaş, dedi, ben de hiç vakit kaybetmeden yola çıktım ve Hazreti Peygamber'in yanına varıp Müslüman oldum.